<gülüyor> Bugün Bugünkü bu bütün Mevlana Halis ve Ya'ittin'ül Bağdali Kutse Sirrehu'l-Aziz Efendimiz'den olduğundan yine onun kısa bir akla ve haber vererek vasiyetlerini dinleyeceğiz insa allah Teala. Mevlana Halik Riyâiddin El-Bağdâdi Kutfesir Râvul Azîr kerîm Nefes Nefes-i Mükezzemdir Memduhatul Ahlâk Ahlâk-ı güzeldir Ahlâk-ı fas fasidesi yok, ahlâk-ı hamideyle doluydu Hamilul Eza eczalara tahammül eder, sıkıntıları götürür, zahmetlere katlanır. <gülüyor> yani bediye ve tatlı, konuşması gayet tatlıydı. Talikul lisan, talakatul lisan, lisanı ı Allah yolunda laimin lehminden de kıvk Allah yolunda bir iş şeriata muafıksa laim levmesine ile ondan havf edip de o işi terk etmezdi. Ne dersilerse desinler, Allah'ın rızasına muafıksa o işi yapardı. <gülüyor> Hayat-ı Zeril'e, le-yâhâbhûne levmete laimin lâim. levminden havf Buyuruyor, bu zat da laimin levminden havf etmezdi. bu canımız haber Kutbu canımız haber verdi. Mevlana Halid Efendimiz'i ulema Bağdat'ta zilze kadar çekememişler. Çok tahammülsüzler, hakkında çok büyük mektuplar, Fadişah'a, Paşa'ya, büyük şekfalar, ha ve keller küfrüne kayıl olacak şekle gelmişler. Çok şeyleri var da, ulemadan biri, medrese yaptırıyormuş ki efendim medrese yaptırır hana para karabuluğ medreseye yaptırmaya ne lanan afali de var öyle. Çok geldim yesiz. Allah'ım nasip etsin. İkinci başında söyledi. Vallahi ya yeniden açtı Mustafa Hoca'nın medresesini. İki hambalın balın götürecek kadar ziyal. Efendimiz elleriyle etmişler diye. Geçeyen ne aldım? Şimdi geriz eştiği gibi. Geçer ziyalına bir el, iki el. Böyle Efendimiz haber verir, böyle onar onar. Efendimiz'in moda cevizi de öyle sayarlar dedim. Aynen dedi, öyle saymışlar dedim. Etkiden böyle aynı hani, şey olsun dedi. Ziyal. Kalktı çantalarını neyi tüm aradı Ömer Bey'e riyalı göstermemiş için. Hmm. O zahmete katlanıyor riyalın büyüklüğü. Hmm. Şimdi ki riyal kağıtta de şu 1 liralık kadarı <Gülüyor> Şimdi 1 liralık kadar riyallar vardı. ondan iki han götürecek kadar vermiş. Öğle hmm. hmm. olmaz 1 liralık kadar. <Gülüyor> hmm. Kıvallar elleri kararmış. Ellerine göstermişler. İşte ziyalı Elimizden para geçerken, elimizi böyle karar verirse, kalbimizden geçerse, siz siyahı verir. Kalben muhabbet eder de, paranın muhabbetini kalbe koyarsanız, kalbiniz siz siyahı verir. Bak elden geçmeyle, eli siyahla dedi böyle, güzel, diyor. güzel haber verdi bize. Sonra Ümer Bey hanımız e da dinliyor tabi. Ümer Bey'e de bilmeni akıp söyler de biz de. Bir Zamanı şey verir, siz de bir şey duydunuz mu? Ben Mevlana Halit'ten bir şey yazıyorum, bir eser ne var mı? Bizde bir eser var efendim dedim. O eseri biz zamanı Efendim, Efendimiz, Hamballar varırken, o Mullalar diyor bundan varırken, o ne? var demiş. Mevlana Halit, Riyayettin'il Bağdadi. Medresemize bu parayı verdi. Ne mu demiş. Riyal dolu bu çuvalda, şu çuvalda yani birer hanbalın götürü güleceği kadar riyal dolu. Mevlana Halif Riyayettin'l Bağdadi, Uçtise Aziz, o hoca parayı bulunca Hacı Hasan Hoca'nın İmam Hası o zamanında kim diyorsa, çok teşekkür ederim dedi mi? Mevlana Halid Rifatın babadı <gülüyor> kutsesirehu aziz ya şeyh <gülüyor> yani hoca diyor böyle diyor babam başında ele geçiririm ya diyor <gülüyor> Sen ne gördün diyeyim ve bir ne var acaba? Çok var efendim. Mevlana Halid Rifat'ın babadı Efendimiz çok var da bizim bu elimizdeki şeyde o yazılıydı. Ulema çok hakaret düşünmüşler. Sual soruyorlar, cevap veriyor, perişan oluyorlar filan. Yemen Şişi Yahya Efendi'yi getirmişler. Yemen Şişi demek medresenin müderrisi. Dünyada üstüne gelen tek alim yokmuş. Yani böyle zamanında anılan Umar Nasuhu Bilmen gibi, Hasan Basri Çantay gibi, i̇şte İbrahim Efendi Bey anılıyor. Tahir Hoca'nın böyle. Onların <gülüyor> daha üstü Hocası, benim getirim de demiş, onun da demiş çiftliğinin bağlantına. O geçmişler, sülaleye tahir olmadığı halde şıkkı iddia etmiş, şu cahil Halid'in bir hesabını göreyim diye, bilmiş zorlatmış katıra. Geliyorlar, bilmişler, Efendimiz de dinliyor, geliyor deyince, bütün Bağdat halkı bir ulema görecek, çıkmış o 80 tane ulema muhterizmiş, 80 tane ulemanın da başındaki her camının cemaatini <gülüyor> düşün, akrabatını, etrafını, bunları kutla halinde karşı gidince müritler e, biraz mahçup bir şey olmuşlar, mahçup efendilerine karşı teslim olduğundan canları sıkılmış. Sıcık uzağa sınır gidip, ne oldunuz oğlum? Yani o delikleri Yahya Şeyh'e götürüyorlar. Efendim ben muhalif şekilde. Efendim ben soracağım işte de cevap veremeyeceğim siz da onlar sizden intikam alacaklarmış Bir müridiniz olarak mı tesir etme. Çok şeylerden sıkıntılanmayın. Şimdi yolda diyorum efendim dedim yolda bize bizim fakirhaneye haneye inecek. ...bizim Haneye inecek, <gülüyor> herkes bir talaşta. Ben bir eve inmem demiş Yahya Efendi. Cahil Halid'i izam etmedikten sonra... ...onu izam etmedikten sonra... ...onu teslim almadıktan sonra ilmiyle ilim yarışması var şimdi demiş... bir sağa sola gelemem demiş. Peki efendim, bundan sonra evet buyurup... ...demiş... Katrın üstünde, katrın üstüne gerekene vakit geçti sayıyor, 18'ine sekiz sual yazmış. Katır hem yürüyor, hem üstünden o muğlak meseleleri, katrıma getiremem sonra kadar böyle sıralama yapmış. Rumuzlar olarak yazmış. İnişte Efendi Hazretleri, cami gibi büyük teveccüh ettiği yer var, böyle ihvanı ala kaydettiğin o türvariyet oranın baş kışasında oturuyormuş. <gülüyor> Gelişlere bir siz çıkın onlar için. 60 tane ulema sıralanmışsa gibi şer yerinden de numara man. Yani böyle buyurun bilmem ne. bir şey yok çünkü çok azın gelişleri var. Onlar size veitemin tevazuuna tevar. Bu idare ra'ikim mutekebbirun tetekebbürür. Kibir yapana kibir sıfatlı görülmeden sadaka cevabı ol. Bu yüzden nereden hiç aldırmış etmemiş. Şimdi buradan otur dönmüşler böyle hırlanmışlar. Yahya efendi dizinin dibine geldi. Yavuz evet, birinci o gelmiş oturmuş. Ulema böyle hırlanmış bir halaka haline. Efendilerin bir tasarruf altına almış, bunların hepsi hap durmuşlar. Ben de Mutlu Canımız'ın ettiği insanları gördüm. Sözünün ortasından kesi verdi yani. canların teypini de tasarruf altına alıp böyle teyp döndüğü halda kelime-i vahide tavaf almamış, yendiler dönerken, şimdi Ahmet'ten sonra da bak alışverişler buradan durdurmuş. Hı -hı. Bir başka yerde, <gülüyor> biz de bir şey söyledi hayrette kaldık böyle. Giden şey durmuş kalmış böyle, tasarrufi tuttular mı, tutarlarmış. Vapuru tutmuş, e, kutlu cihanımız. Vapur bir adım atmamış. Hı -hı. Karamanlı Hocaefendi treni tutmuş, tiren 100 Hı -hı. metreden sonra durmuş, hocayı bilince yürümüş, böyle büyüklerin bir tasarrufları var. Hali hayret o. Yani i̇ki defa uğradın. samanın, suyun üstünde saman çöpü gibi oluyor insan. Bizim Anlat Hoca belki söyledi, bizim camide bağız bilmiyordu, şöyle, kalbimi tutmuştum, kanaatim olsun, evvela ilim olmalı, amel bahrinden dolmalı. İhlas bahrinde dalmalı diye bir benim seyidim söyleyecek, bacan ayranı kaldı böyle. Hemşirende yukarıdaydı, efendim dedi, hep tuttum, iltilir ispahiyotun. O cami çevrinde mutlattım, hayır. Ve yalnız insan hattını bilmesi lazım. Müsaade etmezlerse, kelimeyi vahide konuşturmazlar. Bizden halleri var, bu var. <gülüyor> bu bir tasarruf denilir. Bir saat, şakır şakır ter geliyor, Yahya Efendi böyle kıpkırılır, kesilmiş. <gülüyor> Kimseden sessiz, bir saatten sonra. Ta emek çektiler, seni <gülüyor> limenden getirdiler. Yahya <gülüyor> Efendi kaç kelime söyle. E hiç değil mi? üstündeki yazdığım 18 sual olsun, söylememiş. Seni kalmış. Cevaplandıralım, <gülüyor> Allah'ın izniyle. E ee, okuyamayacaksam ben cevaplandırayım birer birer, 18 suala cevap verdikten sonra Allah beni getirenlerden razı olsun, ben kutlu canımı buldum diye. Ayağına kapanmış, ağlay, ağlay. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah beni getirenler, biz Kırk onu onunla beraber uyamaz. Hep gelmişler ayağına, eline, kapamışlar. Hırf denesi da sıfır haline döndürdü. onu sıfır ettik, durduldu diye onlar... ...kabiliyeti olmazsa... ...büyük türlü şeyi göster olmaz efendim. Onlar çıkmışlar, gitmişler, koymuşlar. Hırf denesi onunla beraber imtidaz etmişler. <gülüyor> efendimiz Muhammed hasitlüğünden gibi büyük iftiralar ediyordu. Ondan sonra... ...efendimiz oturdu... Gözünü güldüm, merhaba dediğimde, merhabalarım yok, yani hoş geldin, onu unutmuşsun. Çıktı kapı açıldı, düşman oldu. Merduanla gidelim, tak tak tak, ayağının sesini duyuyorum. Oradan sırrıma geliyor, tak, tak tak tak tak, ayağı sesleniyor, o kapıyı da açıyor. Hep kapı var buralarda, o kapıyı da açıyor, o, o anıma kadar çıktım tüz vücudu dolaştı, yeniden indi, geldi kalk, elhamdülillah, elhamdülillah, dedi. La yekhafune, şurayı okudum ben o için diyorum. La yekhafune levmete laim, laimin levminden harfetme oğlan, dedi. Allah'ımız Kur'an-ı Kerim'de Muhammed Aleyhisselam'a buyuruyor. Bu ayet-i celile ümumdur. Yani ümuma şamildir. Ya Muhammed, sana şair diyorlar, kain diyorlar. Sağih diyorlar. Ne yahafuna le metael. de onlar laim. Leyyec. Onlar onu dünya alışkın. Dünya aldanıp da onları irşattan ala kalmaz. Bundan zorsunuz da yani bana merem böyle diyor. Bu işten ki yine irşadına yine irşadına çalış. Sana emrediyorum dedi. O hasit Mehmet dedi. Sizin oranın derslerini efendimizin ağzından yani şu Söyleyen dilim kulağım dursun böyle. O dedi, hasütlüğünden dedi, şimdi oradan gelenler dedi, letaiflerine haber verirken benzi bozuluyordu dedi. O kalbini çalıştıramamış, ikvanım dedi. Onlar bütün letaiflerini geçmişte, nefis battani ver. Orada ben bildiğim şekli döndü dedi, büyük iftiralar ediyordu dedi. Onun dedi, kim kuyuyu kazarsa yine kuyuya o düşer. Kazdığı kuyuya o düşer dedi için sen, sen irşadına devam et faydeline. De. Berbader, iyi gördü bu berâketten çıktın. Suçlu mu suçsuz mu? Ne var bu? Sen bir sorsak, yasayının bilmez misin üstünden hiç? Bir posta getiriverir misin? Eee, ne sana bir laf eteceğiz. Sana bir ceza aldı. ne mi çıkarır Allah. Yani onun için eee, Bu cümle şey kendini sanma madem mesabesinde olduğunu bir kimsenin talip eleminden halk etmeye. Ve mülküpten zayetle kalp sahas yetedir. Müşüpten çok korkar. İyim gittim ben Efendimiz deyip de böyle vahit üzüldülersem efendim vallahi değilse, vallahi kasıt zuhur etmeniz. Bir söz söylemeniz o yanlış anlaşıldı. Zene atfettarlar o da. Halep peki af olmalı, söylemez Suçuyla duruşuya çakılırsa hiç aldırmıyor gibi geliyor insana hatasını böyle yapmamalı. Baştan arkadaşlar humuzlu, humuzlu söylüyorum bir defa da vazgeçtim efendim, ben affettim hadi yani bir defa. Efendimiz seveni seveceğiz, bu o zaman rahat olacağız, biz böyle düzenleri istemiyoruz, böyle ihbarı da istemiyoruz yani. Gelip başımıza bar olmasın, sen çilsin iyisin. Ya. Yani i̇yi teslim olanı. Ders okuyanı değil miyim de iyi hedefli olanı. Gelsiz etsen de orada olsun. Hedefsiz olduktan sonra. Oğlum gayet rica tamadan hali olmaya, Dağ ve dahi mürşitten gayetle hırsla haşet üzere olup, gayetini rica ve tam, tam hali olmaya, Ya Rabbi efendim ben korkmayı daha çok ziyade benden diye. Onu da rica ederim. <gülüyor> Zemal ve evladından gel ki ruhundan ziyadan mürşibine muhabbetiyle. İki bant yok, böyle kitabı aktarmaya çalışacağım. Ve kendinin saadeti, mürşidin rızası. Kendinin imanla ölmesi, saadete koğuşması, mürşidi razı olursa. Şekaveti, imansız ölmesi, yehenneme getirmesi. Mürşidin kendisini tarz etmekte bile. Neşat aynen hayattan veren, hep geliyor ya, siz dirime inanan insan olduğumuz için, böyle daha çok uzun izaha gizim yok. İdini tekayün edip belki mürşidini şихının şихı şişi üzerine takdim eyleye. Zira mürşidi kendisini tabi etmiş onunla şихının şeyhindaki anı tabi etmiş olur. Ve herkese Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tesellüm olduğu halda Resulullah da zarabe tabi vermiş. Yani mürşid seni tabi etti ben kabul etmiyorum. Ee, Aziz Atay'a Seyyid ata yalvarınca ben askerim ya, Rasulullah da dedi. Yani o da kırıldı. Bu siyah çobanda ne var demesiyle, ta Rasulullah da kırıldı ben kırılınca. Ambal Anamız dedi ki, sen dedi kendini dedi, bir paça oraya sar, dışarıya beni kurtar dedi. Allah, yirmi sene hizmeti dört beyizsin, beş Ceyiz Yeni gelen Hasan, uzun Hasan Hasan'a rürşid oldular, getirdiler, onlar o olamadı. Seyyid olduğu anda, ahta ne var ki diye bir suizan dedi, veriler. Ve Rasulullah kırılmış. Sonra, Ana ben nal kurtulurum, ben rica ederim oğlum dedi. Sen dışarıya paça oraya sarıl, havluya kendine at dedi. Havluya kendine attıklar, Yar oldu halde diyor. Ondan sonra gece kalkınca, Anderana Şehir'in gözü görmüyormuş, taşdaya çıkarken, Seyyid Kağız, yirmi senedir kapımızda çalışır. Ha efendisi at et, ne olur. O benimle yeni görüştüğünde yüve dudaklı siyah alanda ne var dedi. Puluyun içinde bal olduğunu anlayamadı. Hatıran değer edin, içinde Allah nuru vardır dedi. Anlayamadı, Allah'ın yarattığı sıfatla mahana buldu dedi. Kırıldım, ben kırılınca Şeyh'ümün Şeyh'i, Şeyh şeyhi Resulullah'a kadar kırıldılar dedi. Ben affetsem, halal issem ne çare dedi. Resulullah kırdın ona dedi. Dışarıya çıktıydı, paçavuranın içinde. Üstüne bastı. Bu neydi? Vay! Seyyid ya, buraya yatmışlar. Kalk Seyyid, kalk. İşin gürüstü oldu. Resulullah'a kadar barıştılar. Şu tevazu ondan. Ayağa kalkan halife olmuş. Bu yolda yuralarlar. Olmaz. Böyle kendi kendine iş olmaz. İlk kafayla olmaz bu. Mütesersilen olduğu halde. Zira Naib'in rızası, rızayı minib-i aned. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in rızası vaciptir. Fes rıza-i mürşid, bil vasıta rıza Allah'tır. Mutlu cihan, razıyım evladım, dedin mi Allah razıyım, diyoruz. Doğru söylen, askerlikte, bir çoğuş, bir başçoğuş, bir bütçük de hemen, oğlum, beğendim seni, her vaziyetin düzgün dedin mi, seni yüzbaşıya, yüzbaşıya, ta, aşağıya kadar takip, askerimizin içine, hepsi birden razı olur şu dış görünüşünde kopçan güzel vurulmuş, düğmelerin vurulmuş, kalatkan güzel kuşanmış, tozluyum tamam, ayakkabım boyanmış, tıraşın yenilmiş, şu asker işte asker içinizde. beğendin mi Allah beğeniyor, razı oluyor. Yani kıyas bu kardeşim. Ve müşidin huzurunda ve kıyabında kahir ve sakletinden ihtiraz ve tekayüz üzere olmak lazımdır. Müşidin huzurunda, kıyabında, Aman kahrimden, gazabından sakınım. Efendimizin kendine dedim ben. Bir köydeylik, bir köyde kusurumu bastırmanın için bir hikaye getirdim, söyleyordum efendimize bir ucu geliyormuş rumuzan, kendisi maneviyat taktınız, kıyırlık geliyor. Estağfurullah, dedim efendim. Yani kendi İstanbul'daymış. O uzaktaymış, konu aleyhillahi ve efendide şu şey yapıyor, aboo. Aynı için böyle. Bulunduğu için zille kadar zil uzatma değil, kalp döndürmene olmaz. Allah efendimizden senayir olsun. Hep kendini yoksun. Ünlü şirin huzurunda ve kıyabında kahri ve sattetmenin ve tekayüzü üzere olmak lazımdır. Yine eğlillah yesusun kulüptürler. Cesus değildir. Gelirde memleketin tecesüsü eder, kalbin cesusuna kutlayacağını. Sen oturur da öyle kalbine bakar durur. Ne geliyor, ne geçiyor. Geçsin, düşür, ne geçer ya. Allah affeder onları ya. O bilirmiş onları. Yani kat tutulmaz da illa o muhabbet, o muhabbet etmez. Bazı da dünyaya niye gider? Bunlar insanı helak etmez. Mesela Neuşehir'de şüphelenmiş bilirse de yok bir şey olmaz ama o bilir. O oraya ilet verir, o rahat gelir, otulursun inşallah. Ve dahi Celle ve Aleyhazatları, zire ehlullah kesusul kulübdürler. Hak ah Celle ve müridin efhal ve havatına muhtali Eğer Diyar ki müride insanları nadir olur. Geçen İzmir'de Ahmet Dayhan Efendi diyor ki, yiğidim arkadaşlar, ilk laftan başlamaz, efendimize dersten başlar. Dersin şu şekildedir. Ondan alır, fayda tamam. olur. Dünyadan insan dünyadan olur. Kitap okur başlar dalga çevirmeye şöyle, senin halini arar orada. Senin halini arar, iyi dikkat et, sualına cevap verecek, halini çevirir. Hasan Efendi demiş, Hasan Efendi demiş alın rahmetle rahmetler. Yücenin karanlığında ihvanın hali bana bildiriliyor. Kusurlar, lakin diyemiyorum. Kitapları arıyorum, buluyorum, onların noktamlarını okuyorum. Onların noktamlarını okuyorum. Anlayan anlıyor, anlamayan yine kendi anlamıyor da, Efendim, Efendimiz'i geçiyor zannediyor, ben dibiye utanıyorum diyor. Allah beni böyle aldı Ama efalı müride anları hafî değil. Ama efalı mürid anları hafî değildir. Müridenin hep efalını, halatı, her şeyi bilmez kuvvetini vermiş Allah onlara. Anlayabiliyoruz bunu. Hı. Müşidin bohkına, gülmesine ve zahirde hüsnü muamele kılmasına, zahirde güzel muamele ettiğine maruz olma. Belki zahir muamelesini kendinden kat eylemesini şeyhinden rica ile. Efendim bana yüz böyle hürmet ve gülme. Benim nefsim çok zalim. Bana ağır ağır söyle ben anca ondan anlarım. Belki kalbimden böyle ricaydı. Yani öyle gülmesinler <gülüyor> niye tasit yaparlarmış onu ki baş baştan gitmesin. Yazdım. Zira Allah'ın bazıları mühide zahir muamelesi batından mahrum etmenin için. Zahir muamelesini de batından mahrum etmenin için mühdelermiş. Hazret hocaya yakacak kalkacak mısın? Sen buyur Hazret hocam. Öyle ağlar gelermiş. Ağlar. Efendim bana ziyam etti. Ben demek ki batın halinden mahrum olacağım ya Rabbi diye. Mürşitten tazlını memnun etmeyeceği ve mürşidin tazlını müride zehirdir, cemdir. Mürşit zahiren hormat eder, ooo oğlum filan ne? Gelsedir, o zehir işçilmek diyor, doğru doğru. Yok yok, gelsin ben ya bakmayın. Birimizinle tayfi çalışmıyor, hiç bir abutanın yoktur ne dilinde. O zaman yüzüne güç suyu serpmiş gibi oluyormuş. Elma, o yetsen üseyin ağ diyor ki şimaktır işte efendimiz yol yap böyle <gülüyor> şimarklar böyle orada başımızda yatıyoruz çocuklar en sah şimar mı yakuladılar? Ee, şöyle gidelim müridi ejnebi aktilemesidir mürid ejnebi o korma etmesi müridi ejnebi Ejnevi değilmez, tarikatın dışında bir adam, tutuyor da onun için hürmet ediyor, yoksa içinde olsa size buradan yine bir şey diyeyim, Doğan, Allah mergadır, nur olsun, nur çalkansın, annemin yanına geldim, onu nur olsunlar, çalkansınlar, uvardık diyor, tek kere diyor, sarık böyle, takal bin biya, karacık balık, efendimizin ayarında, diyor yani nüfur ayana yüz sürüyordur şehir oturuyor, nerede diyor? Efendim, hadis alıp hadi pencere niye açtırmıyor? Karadan nüftesi ne? ne? Mutfak su da sürüyormuş. Efendim, beyaz sarı garaj cıva, beyaz sarı beyaz sakal garaj cıva hizmete ne güzel yakışıyor. Varan yürü mecbur teslim oluyor, öyle ola muhakkak sırında hizmet ediyor da biz. Tıpır tıpır düşüyormuş, tıbığa düşer gibi. Tuzluğa düşer gibi. Böyle büyüklerine ne yaptırıyormuş hızmatı Efendimiz. Siyaset için onları ölmüştü. İki halife de babama tayin olmuş. Efendim demiş, şu çocuk geldi ona ayağa kalktı uyurun gibi iyi de demiş bu kocalar kötü mü de merhaba dedi. Babam bile kırk yaşında, alim, Kadri halifesi olduğunu da bilemiyor. bunu da çizemiyor. Mustafa Efendi demiş, o iyi ayağa kalktığı, hürmet ettiği, kalbini yapayım da göndereyim. Her kolun kalbinde Allah'ın rızası var. Bu hocalar oğlu olur demiş. İnsan oğluna, uyur oğlum, Ali Ramazan, merhaba oğlum, hoş geldin.'' Diyor, der mi oğluna? Bunlar oğlu olur ve onun için hiç Hı. hürmet etmiyor, yani ayağını öpüyor. Yani böyle durup ona içinden ediyor, hürmet diyor. Şu dışından ediyor, dışından salıyor. Kulumuzu da çizdik, yani burada. Alhamdülillah. Anladınız. Mürşide müridi tahhir eylemek. Hani terbiye içindir. Mürşidi tahhir etmek. Sen insan olacak bir kimse deritsin. Dersinden noksan var sana ne demek? Onu terakke ettirmem için yok. Öyle diyecek diyor. Terbiye içindir bu. Mürşidi cemi -i ahval mü amelde da hali olmaz mürşid. Şurada bir imtihan yazılıyor. ya yani Bunu söylemeyeceğim. İhvanı götüremeyecekleri var. Yani öyle olacak caiz bir diller. Yani bu kadar zayıf olduğumuzu bilelim ki efendim bize onlardan okumadı. Daha daha kitabın <gülüyor> içindeki şeyden kalbi şüphelenir de tarikatımızdan mahrum olur diye okuyamıyorum. Her kim mürşidi cimni ehvalda taklit de Efendimiz şöyle güler, dişini şöyle çıkarır. Hadi sen Efendimiz görürken şöyle diyor, şöyle diyor. Bu taklit yerinde bir de, taklit zındık adır. Allah korusun yani zındık ne yahu babam? Zındık. Panik haktan udul etmiş. Allah'ın yolundan ayrılmış Zındık. Yani müşide böyle taklit, kas, yani caiz değil, kurban aldım belli bir kere, tebessümü ne güzel dağıtılır. Lan neyle böyle, efendim öyle taklit etmez, caiz değil. Zira ehlullah da efkan olur ki mahve kudreti haktan neşrediler. Bazı haller olur ki kudreti haktan, Allah'tan ııı ııı diş veriyor bana. Onu getirdikten sonra taklit et. O Allah'tan gelmişti ona taklit ettiği için uzunluk oluyor o zaman. Ve sekir ve mağlubiyet hasebiyle, sekir haliyle geliyor, Kelaşaklıların ordu olmuştu bir, köşede doğmuştu böyle, sıkla tutmuş gibi tutmuş gibi, yıktılar. O, Allah kudretinden olan bir şey. İstiyorum vermeye imkanı, vermeye imkanı var yani, almaya istidadımın imkanı kalmadı. Yani, İçinizde ameli manda, yani amelden kalmışcağımız gibi işte çiz sildirmiyorlar yani, her halimiz öldü gitti. Size bir tecrü müjdem var, Efendimiz söyledi. Efendim hiç istifade edemiyorum, benim halim çok kötü. İhvanlarımıza hizmetin yüzünden teveyyüz edersin. İhvanlarımıza hizmet ediyorum cesterin değil, tarifin bak yoruldun, hastasın, diye. bırakamıyorum kitabı. Bu yüzden de Allah sizi tefayyuz ettire, inşallah inşallah etsin. Onlar da bir mesele var. Yoksa biz insan değiliz. <gülüyor> Ehillol da efan olur ki mahsubu haktan hakdan mesledir ve şekil ve maliyet atar. Onlarda bazı efal vardır ki hakla maslahata nisbetir. İta ki mansur ve daizi gibi bastani, cep ceza ustani şekilden maşi. Hazreti Ali Aleyhisselam Hikmet-i muhsat, maslahattan yani, ötürü ıı, onunla da vâgı olmuştur. Mansur-u hâllet, enel hak, enel-hâk demeye başlamış, ben Hakk'ım, ben Allah'ım derim. Kestiler, hep kanları enel-hâk yazdılar, kanları. <gülüyor> Kütünün semâbe enel hak yazdılar.